misafir lava balkonda kuytuda da Artık aileden biri, artık aileden biri Merhaba Açık Radyo Dinleyicisi. Adamlar elinize sağlık, teşekkür ederiz. Önce şu anonsu hemen yapayım. Bu program 12. Radyo şenliği Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınıdır. Şu numarayı arayarak Açık Radyo Destek verebilirsiniz. 0212 343 41 41 ya da açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Bunu sık sık tekrar edeceğiz. Evet, hoş geldiniz. Hoş ee, Tolga Aktoğan, grubun solisti, şarkıların sahibi. Ee, çoğunlukla onunla sohbet edeceğiz herhalde, öyle gözüküyor. Bakalım. Tolga, yani ben seni tanıyorum yakınız. Diğer grup elemanlarının hepsini de tanıyorum. Burada Oman'da tesadüf oldu biraz. <gülüyor> Ama e, şarkıları çok kişi bilmesine rağmen sizin hakkınızda pek fazla bilgi dolaşmıyor. Ben biliyorum yüz binlerce hayran. Biraz siz tanımak istiyorum. Yüz binler, milyonlar. Önce birazcık kendinden, geçmişinden ve grup arkadaşlarından bahsedebilir misin? Ve ayrıca eskiden bu grup halimden konanlar da, sonra adamlara evrildi diyelim. Evet. O süreci de bir parça kısaca bize özetleyebilirsen bu meraklı hayranlar. Biraz Ge geçen seni galiba albüm yaptık aslında. Bir geçmiş yok yani çok yeniyiz. Daha ee, Eylül ay ne zaman çıktı? Eylülde çıktı. Ekim'de. Ekimde. Yani biz geçen senenin ortalarında, daha doğrusu başlarında basçımız Burak Gün görmüştü beraber. O zaman başka arkadaşlar da vardı yanımızda. Çalışmalara başladık Adamlar adıyla parçaları hazırlamaya başladık. Ondan öncesinde halimden konanlar vardı. O da benim şarkılarını yaptığım bir işte diğer projeydi. Aslında aynı şarkıları hala çalıyoruz oradan. ...bunu böyle bir albüm yapalım... ...ismimiz de bu olsun... ...böyle yeni bir sayfa açalım... ...falan dedik... ...onu yapıyoruz... ...onun dışında geçmişimden bahsetmeyi... E, ...sen de iyi biliyorsun ki çok sevmiyorum... ...içinde banka soygunları var... ...efendime söyleyeyim... Ee, ...daha söyleyemeyeceğim şeyler... Var. ...bu söyleyebildiğimdi yani... ...banka soygunu... ...öyle işte müzik yapıyoruz beraber... ...konserler veriyoruz albüm çıktığından beri... ...yakın bir zamanda da ikinci albüme hazırlanmayı düşünüyoruz böyle diğer arkadaşları tanıtabilirsiniz diğer arkadaşlarımı tanıtayım Burak'ın görmüş Basta, Berkan Tilavel Davulda Gürhan Öğütücü Gitar, Burak Irmak şu an ruhani destekte ama albümde tuşlu çalgılar, üflemeli çalgılar ve e, sıvı tüketiminde vardı <gülüyor> albümde <de. gülüyor> böyle gibi peki e, devam edelim mi yoksa hemen bir parça daha mı Çalalım bir şey daha. Belki hangi şarkı? Şimdi bir, albümde falan olmayan bir şey çalacağız. Belki ikinci albümde olur. Şakacı birisin sen adı. Sen Tam ay ışığında Dans edip sonra ölecekken Koca bina Bana Koca bina Yine Koca bina Koca bina should be not nah. here. Yeah. Şakacı birisin sen, şakayı seversin sen. Teşekkürler. Nasıl teşekkürler? 0-212-343-4141 Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayınından merhaba tekrar. Bu numarayı arayıp Açık Radyo'ya destek olabilirsiniz veya acikradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayabilirsiniz. Ee, siz şakacı bir misiniz Tolga Bey? Ee, ben de her insan gibi şakacı ve efkarlı biriyim. Grup da şakacı bir grup değil mi? Adamlar. Hayır değil. Değiller yani Yani öyle gözüküyor muhtemelen yapılan iş ama inanın ben hiç şakacı hissetmiyorum onları. Yani şarkıları. Şaka yapmak maksatlı olarak yapılmış şeyler gibi değil bana... Çok daha sert, daha yoğun hislermiş gibi geliyorlar. İroni, şaka değil de değilim. İroni barındırıyorlar. Siz muhalif bir grup musunuz? Muhalif bir grup muyuz? yani Yanlış giden şeylere karşı mısınız? Şu zamanda muhalif olmayan benim arkadaşım bile yok aslında bakarsanız. E, muhalifizdir tabii. Yazdığınız şarkılara... Politik olarak bir yerde durarak muhaliflik değil ama... Evet. Bireysel olarak da aslında herkes de tek tek... Muhalifiz evet. Olmamak mümkün değil zaten. Böyle bir şarkı var mı? Öyle bir şarkı. Ee, sırada çek sifonu var. O da <gülüyor> <Muhalif> bir şarkı. <gülüyor> şarkı <gülüyor> Muhalif haydi. Onu dinleyelim mi? Hadi dinleyelim o. <gülüyor> Tayıllar, yollar, yalanlar Midem şişiyor oh. Aklım almaz alabildiğine dolu Ya beni süpür ya da çek sifonu Oh, oh, oh, oh, oh, oh. maz alabildiğine dolu ya beni süpür ya da çek sifonu of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, of oh, oh Susuyorum hemen yarım kalıyor. Hepsi kafamda kafamda kafamda bir bir birikiyor. Birikinin lafını etmem ama toplamda ağır geliyor. Alabilir birine ya beni süpür ya da çeksi fonu. Aklım almaz alabilir birine ya beni süpür ya da çeksi fonu. Aklım almaz alabilir birine ya beni süpür ya da çeksi Aklım almaz alabildiğine doluya bir süpür ya da çek onu. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Türkiye'deki müzik endüstrisi hakkında ne düşünüyorsun Tolga? <gülüyor> e, müzik endüstrisi hakkında hiçbir şey düşünmüyorum, ilgilenmiyorum. Sevdiğim arkadaşlarım var, güzel müzik yapan, onlara, onlarla ilgileniyorum. Ama işte müzik endüstrisi şöyleymiş, böyleymiş, böyle olurmuş, bunun karşısında böyle durulurmuş filan. Ben top yakim ilgilenmiyorum o konuda. İlgilenen varsa buradan devam edebilir Sizin bir fikrin var mı Burak Bey? Ben de ilgimi yitirdim açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Endüstrinin yani, endüstri, durumu kötü diyebiliriz endüstri, değil mi? Endüstri kelimesine müzik katmaya başladım. Şu an mı İnsan... itirdin yoksa? Yok uzun zamandır. Uzun zamandır. Yani uzun zaman dediğim e, aslında müzik endüstrisinin içinde bir insanım ama sıkıldım yani endüstri kafasından insanların birbirine sadece çıkar ilişkisinden para üstünden bir hareketle bu kapitalist vahşi sistemin içinde artık bıktım ben bu insanlar. Yani beni konuşturmuşsunuz. Bu kapitalist vahşi sistem. Peki bir sorun var. Bu kapitalist vahşi sistem. Şu anda bir şarkı oluyor. Ay. Peki o zaman bir albüm yapmanın manası nedir? Valla ben de albüm yaptıktan sonra düşündüm. Yani albüm yapmasak da olurmuş. <gülüyor> Sana doğru konuşacağım. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler kendisi albümü yapan insandır. <gülüyor> bir şey soracağım. Valla Size... bence yapıp böyle evde yapıp YouTube'a da konabilir. Yani hiç yalan söylemeyeyim. Niye albüm yapılır? Bir yerlere ulaştırmak için yapılır. Arabada dinlenmek için yapılır da diyemeyeceğim. Arabam yok zaten. Ama hani elde tutma falan... Elinde durursun işte çocuğuna gösterirsin materyal olur. Ee, bilmiyorum çok çok yani, bana öyle gelmiyor yani o, bu konuda bir şey söyleyebilirim biz sanat objesi ortaya çıkartmak yani onların net insanların çok rahat anlayabileceği görebileceği duyabileceği bir şekilde yüksek bir kalitede sunabilmek için. orası öyle ama yani CD basmak anlamında ben o cevabı veriyorum yoksa albüm yapmak tabii ki yani yerellikten belki kurtarıp daha çok dinleyiciye ulaşmak arzu olamaz mı? O işler öyle CD yapınca oluyor diye düşünmüyorum CD ben. CD yapınca etmedim. Albüm yapmak. Anladım. Albüm yapmak evet. Biraz da evet, daha e, daha profesyonel bakmak, daha kendini ciddiye almak falan gibi şeyleri var. Sizi sık sık ada vapurlarında, motorlarında görüyormuşlar. Adayla bağınız nedir? böyledür <gülüyor> Beni oraya kapattılar. Uzun zamandır oradayım. <gülüyor> ne kadar zamandır? 2006'dan beri diyebilirim. O sürdüler güzel. beni oraya. Orada bir stüdyonuz var galiba. Yani stüdyo diyebilir miyiz bilmiyorum ama böyle Hiç küçük bir yerimiz var. Yapılanıyor. Evet. Oraya gidip geliyoruz. Çok güzel çünkü Büyüko'da. Ben şimdi uyarıldım. bu Anons yapmalıyım. Ee, size Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınından sesleniyoruz. 12. Radyo Şenli. Numaramız 0212 343 41 41 ya da AcikRadyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayıp açık adının yaşamasına destek sağlayabilirsiniz. Herhalde bir şarkı daha. Sağda. Evet Bir şarkı daha. O da. akordum düzgün mü? Ben çok iyi duyamıyorum. Hep bir şekilde. Akordumuz bozuksa özür dedi çok. İyi duyamıyor olabiliriz. Ve giriyorum. Thank you. Yamacıma çömel Üstün başın yara bere gülüşün özel Biz bizi iyi biliriz aynı yoldayız kim işiz, suretimiz benzer Kiminin babası padişah sorunu çözer Kiminin babası fotoraftan gülümser Kimi gider uzaya öbürü bir odada müebbet komanda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 ben dağıttım evini sen erittin beynimi Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri geri geri geri Ben dağıttım evini sen erittin beynimi Gel anlaşalım senle ver gözümün ferini geri Bazen ağzımı çöp kutusu kapı Sevdim kızdım delirdim Dikkatsizler biriydim Işıkları kapadım Sabaha geri saydım inceden aydım afcan bazları Cebimde cımbızları Ne söylesek var mı? Yo doğru adrese Onkinden bana ne 12'den vurmak şart değil Yeteriz biz bize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 Gel anlaşalım senle, ver gözümü ferini geri, geri, geri, geri, geri. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi. Gel anlaşalım senle, ver gözümü ferini geri, geri, geri. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi. Gel anlaşalım senle, ver gözümün ferini. sağlık. Açık Radyo dinleyici destek projesi özel yayına devam ediyoruz. 0212 343 41 41'den destek olabilirsiniz. Veya açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak bunu yapabilirsiniz. Ben şarkılar çalarken arada ne söyleyeyim ne konuşalım diye düşünüyorum. Şu geçti aklımdan. 50-60 yıldır Batıdan veya Amerika'dan işte edilen bir Batılı müzik formu var diyelim ve bu Türkiye'de dönem dönem çok iyi örnekler çıkartmış olmasına rağmen e, tam içselleşmemiş bir ha ha haldeydi diyelim. Ama şu son 10 senedir bu benim şahsi fikrim bunun üstüne ne söylersiniz diye soracağım. Ya yani bu 10 senedir. Ee, hani eleştiriliyor ya böyle acayip isimler altında ortaya çıkmış gruplar yok işte halimden kullananlar işte veya son feci bisiklet falan gibi bir seri gruplar ve internet medyasında takip edebileceğin ama dışarıda fazla duyamayacağın birçok grup ve birçok müzik farklı canlılarda birçok müzik var ve sözler var çok fazla. Bütün formlar batılı, ithal dediğim gibi ama o hikayeleri dinlediğin zaman veya o müziklenme şekillerini dinlediğin zaman da buraya dair ve içselleşmiş bir şey geliyor bana. Öyle bir duygu alıyorum. Sanki bütün bu ithalat nihayetine erdi gibi. Yani artık burada eş zamanlı bir şey üretiliyor gibi. Hmm. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ee, evet bana da öyle gelen örnekleri var. Yani kendi için onu bilmiyorum ben diyemem ama aslında benim ilgimi çeken de zaten öyle oluşmuş şarkılar, işler hatta filmler neyse. Yani öyle bir yerden bir nokta ve diğer yerden bir noktayı birleştiren ikisinin içinde bir olabilen şeyleri seviyorum ben de. Burada da yavaş yavaş oluyor galiba diyorsun. Evet güzel örnekleri var bence de. Daha da iyisi olur ama. Yani kendi derdini anlatmaya başladığını göster. yeni başlamış gibi yani ben nihayetin erdi diye de. Böyle ha. Bir şeyler başlıyor gibi geliyor bana hep. Yani o ithalat süreci böyle geliyor. şeyler anladı. başlıyor gibi geliyor hep. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o yüzden iyi olsun daha da güzel olsun olacaktır da zaten. Biz şey, şey, ne, ne diyorsunuz diyor? mesela? Hayır yok dinliyorum size. Evet. Bırakırmak çok. Sessiz duruyor. Ben de yıllarca sessiz kaldım. Kırmak <gülüyor> bizim kedimiz olarak bugün burada. <gülüyor> Sizin kedilerle aranız çok iyi değil mi? E tabi. Mesela Hilbert var. Ama benim şöyle bir yaklaşımım da var. Ben kedi sevmem, karakter severim. Yani her kediyi sevmiyorum. Öyle bir durumu ama tabii hayvanları, kedileri çok seviyorum ama anlaştığım bir, birkaç tane kedi var. Onlar benim hayatımı değiştirdiler tabii. O kadar güçlü kediler var. Güçlü karakterler. Ben genel olarak kedi severim. Köpek? Hayvan severiz galiba. At evet, severim. Peki en yemeği sevdiğim hayvan hangisi? Vevlifer. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en yemeği sevdiğimiz hayvan. Veganlar <gülüyor> bizi canımıza okuyacak. O içten içe bir can sıkıyor. Var mı canını sıkan mesela böyle ulan yiyoruz et ama aslında bunu yapmamamız lazım diye böyle en alttan böyle bir ses bende hep oluyor. Yani bir gün bunu yapmayacağımı biliyorum mesela ileride buradan vazgeçeceğimi bana hissettiren bir dürtü var. Sizde de var mı? Bende var. Bende de var. Bende de ben yok. Yerim. hep yerim ben e, ritüel içinde böyle ona saygını sunarak <gülüyor> kesip <gülüyor> uygun, aynen uygun <gülüyor> <gülüyor> peki e, gü, arkadaşlara biraz dönmek istiyorum müsaade ederseniz lütfen ya e, bura kırmaksız e, ta on yıllardır falan çalıyorsunuz ortamlarda ben hayranlandım senin hatta, Dandada'dan, ondan sonra, ondan önce e, tam burada, sonra 123 vardı değil mi? E, oralardan buralara sürüklendik diyorsun. Güzel oldu ama, ben hayatımdan çok memnunum. Seviyorum adamları. Evet, sadece. Güzel yani, çok eğlence, eğlenceli geçiyor konserlerimiz. Bir arada geçirdiğimiz vakitler gayet hoş. İyi. İyi. Çok sevindireceğim. Bir <gülüyor> yap <gülüyor> abi sen Burada bizi görmüyorsunuz değil mi? Herkes sevinçten yerlerde yatıyor. Herkes. Bu anonsu başında yapmıştık isterseniz öteki şarkının başında yaparız. Tamam. Şarkı çalalım. Bu demek. Yok isterseniz Gürhan'a da bir şey yapalım. Evet Gürhan'la konuşmak isterdim. Gürhan kapışalımını <gülüyor> kafasına isterdim. takmış. Böyle hiçbir şey gözükmüyor. Bir tek yüzü gözüküyor. Karıştırmasınlar bizi. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Kuzenim biliyorsun. Yani. Gülen siz aynı zamanda seslekli serisiniz evet. Çeşitli mekanlarda ve gruplarla birlikte. Evet. evet. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde belirebiliyorum bir anda. Bazı mekanlarda. Yakın kaç? -son, Son şarkı parça. deniyor. Evet Berkan'a dokunamadık. O şarkıdan sonra da Berkan Sevgiler. <gülüyor> Zaten konuşsan da sevgiler diyecekti. <gülüyor> Konuştum dedim. Bir salondasın sanıyorsun ki okyanustasın Ama işte salondasın yanında İsmet var. İsmetler gelir İsmetler gider sen başarısın, İsmet sevinir Gerisi eski püskü Sandıklarda çürür sen düşersin İsmet kaldırır. Oyun biter Oyun susar sonunda kartlar açılır Ne gördüğüm gördüğün gibidir Aslında bedene duyduğum şu an senin Olduğun duymakta Kapısı kapalı, etrafı sarılı içimizde yürür, hiç görmeyiz onu Sözleri fısıltı kalbinden asıldı Bir büyük boşluğa her şey dağıldı Kapısı kapalı, etrafı sarılı içimizde yürür, hiç görmeyiz onu Sözleri fısıltı kalbinden asıldı bir büyük boşluğa her şeyi dağıldı. İçinlerine bölemezsin onları Çünkü onlar oradalar buradalar falan sanarken Aslında kaçıncı kaçak katı çıktılar Sen uykudayken evini bastılar Sen düşünürken onlar buldular Sen peşindeyken onlar tadına baktılar Balıktın sen bir balıktın havuzda Ama çamurdu üstün başın Almadılar oyunlarına ve baktılar yollarına Sen ileriyi düşündün, ilerleyemedin Sen geriyi düşündün, deliye geriledin Onlar kimlik unuttun? Sahi onlar kim olun? Siz kimsiniz ayol? Soruyorum İsmet'e Elimdeki tahtalarla ev yapacağım kendime. Neden onun yerine alıp ense senize vurayım? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Yaranmak için kendimi yaralardım eskiden Yarım yarım harcardım kendimi hiç bitmem sanarken Bu çöp büyüttü koymak için içimi döktüm her yere Sonra istemedim içim yem olsun bir geleye ya da bir kertenkeleye Sokağa çıktım sokak benimdi, benim kadar da senindi Ve bunu bilen kör bir dilenci ansızın çok sevindi Dedi ki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 Sözleri fısıltı kalbimden asıldı Bip büyük boşluğa her şeyi dağıldı Kapısı kapalı etrafı sarılı içimizde yürür hiç görmeyiz onu Sözleri fısıltı kalbimden asıldı Bip büyük boşluğa her şeyi dağıldı Kapalı etrafı serralı içimizde yürür hiç görmeyiz onu Sözleri fısıldı kalbinden asıldı Bir büyük boşluğa her şeyi dağıldı. Ne kadar vaktimiz var? Topluyor muyuz? Ee, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi Özel 12. Radyo Şenri Dinleyici Destek Hattı Telefonumuz 0212 343 4141 Ya da AçıkRadyo.com Adresinden e, Destek olabilirsiniz. Destek olun Düğmesini tıklayarak Adamlarla birlikteyiz. E, peki e, önümüzde Mart içinde Nisan... E, Topluyorduk galiba. Topluyoruz. Bir son olarak konser programını alalım. Neler oluyor? Aynen, Sonra top. da kapatalım. E, ne var yakında konser? Yakında konser. Cuma ee, var. Mask'ta mı? Musk, var. E, Beyoğlu'nda Mask'ta Cuma var. 24 Ankara'da var. Ankara Pasaj'da Ankara var. 28'inde Kadıköy Radyofil'de var. Nisan ayına da Nisan'da bakarız. <gülüyor> Nisan'da bir daha buraya gelip tekrar... Evet, Nisan'da tekrar geliyoruz. Bunları adamlar e, sayfasında... Aynen, buradayız. Açık Radyo'yu seviyoruz biz. 12. yılıymış bu programda. Bakalım Allah analı babalı büyütsün. 12 evet. yaş çok tehlikeli bir yaş. <gülüyor> ha, <hakikaten. gülüyor> yaşları geçtiği rahatlayacak. 20-20. Şey, desteğin evet. Destekle radyo çok benziyor ya. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Evet, teşekkürler adamlar. Bitti, bay bay.